İslam'a icmali bir bakış bir. İslam, silmü selamet maddesinden gelip, kulun Allah'a teslim olması, O'nun buyruklarına inkiyat etmesi, salim ve emin bir yola girerek selamete yürümesi, herkese hatta her şeye güven vaat etmesi, elinden dilinden kimsenin rahatsız olmaması manalarına gelir. İslam'ın temeli ve mebdeyi iman ve izan, müntehası da ihsan ve ihlastır. Huluviyet hakikatine aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanıp gönlünü hakka bağlamak sorumluluklarını onu görüyor ve onun tarafından görülüyor mülahazasıyla kemali hassasiyetle yerine getirmek ve yaptığı yapacağı her işini rıza eksenli götürmeye çalışmak İslam hakikatinin icmali ifadesidir. İslamı insanın Allah'a teslim olup kavli, fiili, hali şükürlerle ona bağlı ve medyum bulunduğunu ifade etmesi, hemen her zaman rabet ve rehbet içinde bulunması şeklinde özetleyenler de olmuştur. İşte böyle davranan birine mümin veya müslim denir. İslamcı değil ve böyle biri ebedi saadete de namzet kabul edilir. Esasları Allah'ın mesajlarına dayanan. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ ve temsil edilip yaşanan ve yaşatılan İslam semavi bir dindir. Ve bu dini inanarak hayatına hayat kılan da mümin ve müslimdir. Onun temel ve batınında iman, izan ve teslim, zahirinde de itaat, inkiyat ve salih amel vardır. Selef bu dini insanları kendi irade ve ihtiyarlarıyla bizzat hayra sevk eden ilahi kanunlar mecmuası şeklinde tarif etmişlerdir ki işte böyle dinamik bir sistemin hayata hayat kılınıp temsil edildiği ölçüde dünyevi uhrevi semerelerinden söz edilebilse de aksine hayattan dışlandığı takdirde onun hakkında müsbet herhangi bir şey söylemek zor olsa gerektir. Lügat itibariyle iman ve İslam arasında bir fark söz konusu olsa da İslam'ın imansız, imanın da İslamsız olamayacağı kabul edilen en sağlam görüştür. İman bir batın, İslamsa onun kavli, fiili, hali ortaya konması manasında bir zahirdir. Ve işte dini hak dediğimiz ilahi nizam da bunların mecmuundan ibarettir. Evet, din, iman ve İslam'ın bütün şube ve fakültelerinin hayata hayat olmasının ilahi unvanıdır. Ve bu sistemin böylece kabul edilip yaşanması, mümince bir tavır ve onu bu şekilde temsil eden de, dinci değil, dindardır. Bu itibarla da, dini sadece inançtan ibaret görenler de, onu bütün benliğiyle kabul edememiş kültür Müslümanları da aldanmış sayılırlar. Her iki zümrenin de Allah'ın dine, diyanete ibadet ettiği dünyevi uhrevi mükafatlardan mahrum kaldıkları, kalacakları açıktır. Ancak bu mütealalara dayanarak ameli imanın bir parçası saymakta doğru değildir. Amelin farz olduğuna inandığı halde onu tam yerine getiremeyenler günahkar olsalar da yine mü'min kabul edilirler. Ve böyle düşünmenin mürciye mülahazasıyla da hiçbir alakası yoktur. Zira inanıyorum deyip günahı önemsememe başka, onu Allah dilerse affeder, dilerse azap eder mazmunu çerçevesinde değerlendirmekse daha başkadır. Kur'an'a göre iman, olmazsa olmaz bir asıl ve bir esas, İslam ise onun insan tabiatının bir derinliği haline gelmesinin biricik yoludur. İmansız amel nifak, imana rağmen amelsizlik de bir fısktır. Nifak, gizli bir küfür olması itibariyle affı kabil olmamasına karşılık, Fısk ya da fücur, tevbe istiğfar ve yeniden hakka inabe ile her zaman manfiret edilebilme ihtimaline açıktır. Bu itibarla herhangi bir kimse amel etmese de onu hafife almadığı veya önemsemezlik etmediği takdirde hakkında hep olumlu düşünülmeli ve hemen onun küfrüne hükmedilmemelidir. Aksine bir kimse amel etmemenin yanında Müslüman olmalarından ötürü inananları tahkir ve tezyif ediyorsa elbette ki onun için aynı şeyleri düşünmek mümkün değildir. Burada şu hususu da hatırlatmakta yarar var. İmanın temeli ve mahalli inkişafı kalp ve vicdan olmakla beraber İslamiyet adına Allah nezdinde aranan diğer bir önemli esas da, vicdani böyle bir kabulün yanında salih amel ve ahlak-ı hasenedir. Bu açıdan da hem nazari hususlarda hem de ameli konularda herhangi bir zorlama olmadığı sürece, müminin her zaman inanıp kabullendiği şeylerin arkasında durması şarttır. Evet, Müslüman olabilmek için her türlü şirk ve şirk şaibesinden uzak durmak gerektiği gibi, samimiyetle kalbini Allah'a bağlama, ibadetlerini Allah'ı görüyor veya O'nun tarafından görülüyor olma mülahazasıyla yerine getirmek, içtimai davranışlarını İslam'ın öngördüğü ahlakı hasene çerçevesinde ortaya koymak da, İslami ruhun, insan hayatına değişik tecelli boyundaki yansımalarından ibarettir. Aslında Cibril hadisinde de ifade buyurulmuş olan iman, İslam ve ihsana irca edebileceğimiz bu hususlar aynı hakikatin zahir batın farklılığı çerçevesinde birbirinin lazımı ve bir vahidin imanın temel esas olması mahfuz ayrı ayrı derinliklerinden ibarettir. Batın zahiri istemekte, onunla beslenmekte, zahir de batına dayanıp, onun üzerinde temellenmekte ve ameli olan her zaman nazarinin ruhunu, özünü seslendirmektedir. İşin esası böyle olunca, Dini sırf bir vicdani meseleymiş gibi göstermek, onun ruhuna karşı bir saygısızlık olduğu gibi, aynı zamanda bir haddini bilmezlik demektir. Dini, işin hakikatini Allah bilir, kabulleniyormuş gibi görünüp, sen benim kalbime bak diyenler, bununla da kalmayıp, onun ameli yanlarıyla meşguliyeti aşırılık sayanlar, boş kuruntularla kendilerini avutmakta ve müminlere karşı da takiyye yapmaktadırlar. İman ve İslam'ın şahısların heva ve heveslerine göre yorumlanması onu semavi bir din olmadan çıkarır, beşeri bir sistem haline getirir. Aslında İslam insanları heva ve heveslerinden kurtarıp Hakk'a ve hakkın hidayetine bağlamak için gönderilmiş bir vazı ilahidir. Tabiri diğer de o, insanları hayvaniyet mahbesinden, cismaniyet darlığından çıkarıp kalp ve ruhun ferah feza ikliminde seyahate hazırlamak için gönderilmiş bir ilahi kanunlar mecmuasıdır. Ve bu eşsiz nizamın ruhu iman. Cesedi İslam, şuuru İhsan, unvanı muazzezi de dindir. Din başta da işaret edildiği gibi akıl ve şuur sahiplerini muhatap alır. Onları kendi ihtiyar ve seçenekleriyle dünyevi, uhrevi hayra yönlendirir ve icabet edenlere de ebedi saadetler vaat eder. Din karşısında mükelleflerin yeri, onların bazı sorumluluklar altında ezilmeleri değil, yaratan bilir espresinden hareketle iyi'nin, güzel'in, hayrın ve ebedi mutluluğun Allah'ın ilim, irade ve takdiri ile şart adi planında onların iradelerine bağlanması gibi külli meşiyetin önceden onlara bahşedilmiş cüzi ihtiyara bir teveccühü ve bir iltifatıdır. Bu yönüyle de o, değişik din şeklindeki organizasyonlardan çok farklı, umuhiyet edalı ve ubudiyet ifadelidir. Bir kere her şeyden evvel bu dinin muhatapları akıl ve irade sahibidirler ...ve Allah'ın vaz ettiği nizamı yaşamaya ve temsile çalışırlar. Bu itibarla da dini... ...özel bir donanıma karşı... ...özel bir teveccüh şeklinde yorumlamak da mümkündür. Zira akıl ve irade mahrumları... ...onunla mükellef tutulmamışlardır. Ve onlar için bizzat hayra sevk gibi bir irtifat da söz konusu değildir. Evet, akıl ve irade... Dinin ilk şartı ve İslam'ın hayata hayat olması manasına Diyanetin de en hayati rüknüdür. Bu da aklı iradesi olmayanlara Hayrı şerri temyiz kabiliyeti isteyen Din gibi bir sorumluluğun teklif edilemeyeceği demektir. Evet böyleleri için ne akl ihtiyarı ilk şart kabul eden ilahi kanunlar mecmuası din ne de Allah'ın yaratması ve beşerin kisbiyle meydana gelecek olan diyanetten söz etmek mümkün değildir. Bu din yarattıklarını bilen Allah'ın vaz'u teklifi olması itibariyle her zaman hayrı gösterir, hayra sevk eder, hüsnü akıbet vaadiyle gönülleri şahlandırır, ve belli ölçüde onlarda suyu akibet akıbet endişesi uyarmakla da onları temkinli olmaya çağırır. Onun bu çerçevedeki emir ve tavsiyeleri hep kalıcı, değişmez ve tazedir. Zira bu emir ve tavsiyeler ezel edalı ve ebed endamlıdırlar. Bütün nizamların, sistemlerin eksik partallaşmasına karşılık onlar, Önyargılı olmayanlar nazarında, hemen her zaman yeni ve imrendiricidirler. Şöyle ki, insan düşüncesinin ürününe kadar hayır, saadet ve mutluluk vesilesi ya da yolu varsa, bunların hemen hepsi muvakkat ve eskimeye mahkumdur. Bu kabil yol ve vesileler, her zaman insandan insana, toplumdan topluma değişip duran, zamanla deformasyona uğrayan, sürekli yanılma ve tahsih ameliyeleriyle aşınan, nisbi, izafi, konjonktürel hayırlar vaat eden, hatta vaat ediyor görünen bir kısım sistemciklerdir ve insanoğlunun beklentilerini katiyen verememişlerdir ve veremezlerdi. Dini hakka gelince, o, evet için yaratılan, ebede namzet bulunan, ve sonsuz saadet hülyaları ile oturup kalkan insanoğluna, bütün isteklerini karşılayabilecek işaret mesajlarıyla gelmiştir. Gelmiş, ne insanın mahiyet ve özüne ters bir teklifte bulunmuş, ne de onun arzu ve isteklerinden herhangi birini ihmal etmiştir. Evet, selim akıl ve müstakim düşüncelere göre, bu dinde insanoğlunun arzu, istek ve beklentileri konusunda, herhangi bir boşluk ve cevapsızlık bulunmadığı gibi, tekvini emirler ve onların yorumlanmalarında da herhangi bir çelişki söz konusu olmamıştır. Ayrıca bütün bunların yanında uhrevi saadet, hak rızası ve Allah'ı görebileceğimiz vaatleriyle O, mahiyetlerimiz, kabiliyetlerimiz, emellerimiz ve temayüllerimize göre planlanmış, müstesna bir ilahi sistemdir. Bir insan hayatını İslam dinine göre yaşadığı sürece hem bu dünyanın meşru bütün nimetlerinden istifade eder hem de ötede tasavvurları aşkın sevap ve mükafatlara nailiyetiyle beraber günü gelince mutlaka Cenab-ı Hakk'ın ekstra teveccühlerine mazhar olacağı mülahazasıyla ömrünü hep cennete götüren koridorlarda yürüme neşvesi içinde geçirir. Hele bir de hayatını sürekli hak rızasına bağlı yaşayabiliyorsa, ki diyanette esas olan da budur, böyle birinin meleklerle atbaşı olduğunu söylemek mübalağa olmasa gerek. Buna karşılık dini hakkı tanımayıp, aklı ve aşın rehberliğinde hareket eden din şeklindeki değişik organizasyon mensupları veya tamamen beşeri ve dünyevi seküler sistem taraftarları ise insanoğlunun ne bugünü ne de yarınları ile alakalı inandırıcı, itminan hasıl edici ciddi hiçbir şey söyleyememişlerdir, söyleyemezler de. Çünkü bu din Yeryüzünde Allah'ın nizamıdır. O yaratan'dır ve yaratan her şeyi en iyi bilendir. Beşeri her düşünce, her nizam, her sistem birer sınırlı idrak mahsulü olduğundan çok defa şahsi, ailevi, milli garaz ve çıkarlarla malul olabilir. Bundan dolayı da mutlak hayra kapalıdırlar ve katiyen ebedi saadet vaat edemezler. Evet, şahsi garaz, ırkî mülahaza ve sınıf çıkarlarıyla ufku daraltılmış değişik organizasyon ve sistemler ne kadar da mükemmel olsalar, beşer idrakiyle sınırlı bulunduklarından ötürü insanın sınırsız arzu ve istekleri adına bir şey söylemeleri mümkün değildir. Zaten böylelerinin zihinleri kirli, akılları müşeveş, mantıkları kör, şuurları miyop, vicdan ve basiret ufukları da her zaman sis ve dumandır. Görmeleri gerekli olan şeyleri göremezler. Görseler de yamuk yumuk görürler ve dolayısıyla da yorumlarında hep yanılmalar yaşarlar. Dini Hakk insanı yanıltmayan biricik nizam ve insana dünyevi uhrevi yeni ufuklar açan enginlerden engin bir vaz ilahidir. Bu lahuti sisteme itikadi buğutları itibariyle din, ameli yönleri açısından şeriat, içtimai fonksiyonları zabiyesinden de millet denir ki biz Millet-i İslamiye dediğimizde bu manaları kast Aslında bir şeye ne şekilde inanılmışsa, bütün hareket ve faaliyetler de o inancın ruhuna uygun cereyan eder. Ve heyet-i de işte bu tür tavır, davranış ve aktivitelerle şekillenir. Bu itibarla da sağlam iman eden, ve imanını salih amellerle tabiatının bir derinliği haline getiren her mü'min, hakikat aşığı, hakperest, adil, dürüst, emin, güzel ahlak örneği, ilim ve marifet yolcusu, dinin cazibeyi i kutsiyesine sımsıkı bağlı ve milletler arası müvazenede hakim bir unsur olma tutkusuyla oturup kalkar, oturup kalkmalıdır, ...ve bu mefkureyi gerçekleştirmeden de bir an geri durmamalıdır. İnancı izan mertebesinde ve tam. Ameli bütünüyle hak ölçülerine bağlı. Kalbi her zaman Rabbi ile münasebet içinde. Ve onunla olan irtibatı da davranışlarına akseden bir mümin... ...asla şuna buna takılmaz ve katiyen başkalarının uydusu olmaz. Her zaman merkezi tutan bir milletin onurlu bir ferdi olma şuuruyla oturur kalkar ve her hareketiyle farklılığını ortaya koymaya çalışır. O, Allah'tan ötürü herkese ve her şeye karşı derin bir saygı duyar. İnsan olma mazhariyetiyle tehlif edilmeyecek her türlü basitlikten sakınır. Dini, inancı, düşüncesi ve davranışları itibariyle başkalarına nispeten hep bir faikiyet sergiler. Bütün bunları yaparken de katiyen üstünlük psikolojisine de girmez. Kendi anlayış ve hayat felsefesini zorla başkalarına kabul ettirmeyi düşünmez. İnandığı sistemin hiçbir zaman ikraha yol vermediği mülahazası ile Herkesi kendi konumunda kabul eder ve şunu bunu kendi kabullerine zorlama yerine mesleğinin muhabbetiyle yaşar, düşünce ve inançları adına arızasız bir temsil sergiler. İnsanlar arasında imrenilen bir insan olmaya fevkalade dikkat eder. Böyle davranırken de kimseden beğeni dilenme peşinde olmaz. Yaptığı, yapacağı her şeyi Hak rızası yolunda bulunmanın gereği bilir. Söz, tabır ve davranışlarında sadece Hakk'ın hoşnutluğunu düşünür. Gösterişi ve alayişi kalbi öldüren birer virüs gibi görür ve bütün samimiyetiyle tutunur Hakk'a. Sonra da yürür yoluna. Aslında İslam müntesiplerine şunu bunu kendi inanç sistemlerini kabul etmeye zorlamak veya ikrahta bulunmak için değil, aksine insanları böyle bir baskıdan kurtarıp, onların akıl ve mantıklarına seslenerek, hür iradeleriyle yeni bir seçimde bulunmaya uyarma esprisiyle gelmiştir. Zaten dinin eksiksiz ve kusursuz yaşandığı dönemlerde, onun manevi cazibesi, ne değişik mantık oyunlarına, ne de cerbezeye, ne de açık kapalı baskı ve ikraha hiç mi hiç ihtiyaç bırakmamıştır. Hal konuşmuş, dil müphemlere ışık tutmuş, meydan söze kalınca o zamanda vicdanlar muhatap alınmış, beyanlar, hikmet ve mevize-i hasene ile süslenerek hep şiir ve inzarda bulunulmuş ama katiyen kavli ve fiili icbara başvurulmamış ve hele asla ikrah yoluna gidilmemiştir. Gidilmezdi de. Zira İslam zorlamayla kabul edilen mükreh imanı makbul saymadığı gibi Cebru şiddetle yaptırılan işleri de onun ruhuna aykırı bulmuştur. Aslında dini hak özünde ihlas ve rızayı ilahi bulunmayan hiçbir ameli ibadet kabul etmez. Ona göre baskı ve ikrahle meydana gelen iman iman değil, bir nifak ve bütün şubeleriyle amerde bir riyadır. Bu itibarladır ki İslam dinde zorlamayı asla tasvip ve tecviz etmemiştir, etmez. Ve Kur'an Din için dine sokmaya matuf ikrah yoktur diyerek zorlamayı kökünden keser atar. Zira onun nazarında riya aynı nifak, nifak da kapalı bir küfürdür. İslamsa küfrün kökünü kurutmak, duygu ve düşüncelerden şirki silmek, riya ve süm'a kapılarını kapamak için gelmiştir. Ne var ki böyle bir zorlamanın bulunmaması, vicdanın iç icbarına kavli-fiili hakkın ifade edilmesi karşısında, kalbin kadir şinaslığından kaynaklanan teessür ve cebre benzer temayününe de mani değildir. Elbette ki fırsat el verdikçe, Kur'ani bir üslupla bütün vicdanlara seslenilecek. Selim fıtratlar uyarılmaya çalışılacak. Ve usulünce müsait gönüller Allah'a yönlendirilmek suretiyle insanlar şirk ve şaibeyi şirkten kurtarılacak. En saf ve en halis hidayetin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle temsil edildiği, insan eşya ve kainat hakikatinin Kur'an'la seslendirildiği, hüküm ve hikmetin Allah'ın elinde olduğu herkese duyurularak Gönüllerde iman ve İslam nuru, ihsan ve ihlas şuuru uyarılacak ve hemen herkes hakiki tevhide çağrılacaktır. Bu bizim Müslüman olmamızın ve Efendimizin davetine icabet etmiş bulunmamızın gereğidir. Peygamberimiz, peygamberlerin sonuncusu. Getirip insanlığa sunduğu mesaj, mesajların en ekmeli, en etemmi ve Allah'a ulaştıran vesilelerin de en güvenilir olanı hiç yanıltmayanıdır. Bu din, gerçek temsilcilerini bulduğu zaman, herkesin koşup bağrına sığındığı bir hak gölgeliği olmuş ve insanları serinletmiş, bütün şeytani sistemlerin büyüsünü bozmuş, en olumsuz durumlarda bile arkasındakileri ışıksız bırakmamıştır. Eğer o şimdilerde kendini tam ifade edemiyorsa, bu, onun hasımlarının asırlardan beri devam ede gelen kin, nefret, ibirar ve tecavüzlerinde müntesiplerinin de cehalet, vefasızlık ve aymazlığında aranmalıdır. Ne var ki biz, bunun sonsuza kadar hep böyle sürüp gideceğine de ihtimal vermiyoruz. Günü gelince, El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh fehvasınca, O, yürekten kendisine sahip çıkanlar, hayatlarını ona bağlayıp yolunda bulunmayı, yaratılışlarının gayesi bilenler sayesinde, mutlaka yeniden, hayatın her alanında kendini ifade etme fırsatını bulacak, bir kez daha kendi sesiyle konuşacak, kendi renk ve deseniyle gözlerimizi kamaştıracak ve o semavi ahengiyle bir kere daha her yerde kendisini hissettirecektir. Evet, bu millet Allah tarafından seçilmiş bir toplum olduğunun farkına vardığı, ve isminin de Huve semmakumul muslimin min qablu ve fi bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren odur. Mantukunca Allah tarafından belirdiğini kavradığı gün. Ni'mel mebla ve ni'men nasir. O ne güzel Mevla, ne güzel yardım edicidir deyip Rabbi i Kerimine yönelecek onun hikmetine rağm olacak ve sonuçta da hakkın görmek istediği çerçevede mutlaka kendini ifade edebilmek konumuna yükselecektir. Aslında potansiyel olarak böyle bir konumun her zaman söz konusu olduğunu söylemek de mümkündür. Zira İslam Allah'ın insanlar için seçip onları şereflendirdiği en son ve en kamil dindir son ve kamil olmasıyla da geçmiş bütün semavi dinlerin günümüzün ihtiyaçlarına göre tafsili açılımı ve seslendirilmesi mesabesindedir. Ne var ki bu mükemmel sistem şimdilerde ilk şahitleri ölçüsünde seviyeli temsilcilerden mahrum ve bir kısım vefasızların elinde bulunma bahtsızlığını yaşamaktadır. Bu itibarla da o Onca enginliğine rağmen bugün bir darlığın mahkumu bulunmakta ve kendini kendi şivesiyle ifade edememektedir. Bu aynı zamanda yeryüzündeki bütün semavi dinlerinde ifade edilememesi demektir. Her şeyden evvel İslam bütün peygamberleri kabul ederek onların mesajlarını, günümüzün insanları ve onların idraklerini de nazarı itibara alarak gelmiş. Adeta hepsinin sesi soluğu mesabesinde cani bir çağrıdır. Bir materyalist ve natüralist mülahazaların bütün bütün azgınlaşıp gemi azıya aldıkları bir çağda bu semavi çağrının susması diğer bütün dinlerin de bu ifritten cereyanlar karşısında yenilgiyi kabullenmeleri ve bütün bütün bitip tükenmeleri demektir. İslam dini hakkın hamisi olduğu gibi her nebi'nin temel davası bir olması esprisiyle diğer semavi sistemlerin de noktayı istinat, noktayı istimdat ve şahidi mesabesindedir. Bu itibarla da yeniden onu ihya etmek yeryüzündeki bütün ilahi dinleri, ıslah edilecek yanlarını ıslah ederek, tecdit ve tamir gerektiren taraflarını kısmen de olsa revizyondan geçirerek ve tesis edalı disiplinleriyle de bu din mensuplarına yeni ufuklar açarak, bir manada onları ihya sayılacaktır. Ben şahsen bütün bunların mümkün olabileceğini düşünüyor, ve bu konudaki kaynak birliğini de en büyük avantaj sayıyorum.